Çıkacak tamam, kaldı. Devam verin bu Efendim? Yiyecek bir şey var o? Hiçbir şey yok dostum. Hiçbir şey. Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programı devam ediyor. Özgeçelik Hasan ve Alper Şen'le olacağız bu dakikadan itibaren saat 7.30'a kadar. İstanbul'un artını konuşmak üzere stüdyomuzdalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş <gülüyor> evet Artık İşler kolektifinden Alper ve Özge ile. Bu yeni bir yayın vesilesi aslında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Daha önce o kadar... Bir yandan ufak bir itirafla başlayayım. Bazen karıştırıyorum ne zaman yayında konuştuk, ne zaman dışarıda konuştuk diye. Çünkü bir yandan da şeyde dışarıda ya da tırnak içinde sağda karşılaşmışlarımız da çok var. Birçok etkinlikte de sürekli böyle bir muhakeme ve muhasebe içerisinde aslında şu videodan aldığım sesler de biraz belki onun için koyuldu. Bir yerden kesişiyor aslında yaptığımız işler. Yanlış hatırlıyorsam dolayısıyla düzeltin. Ateş ve düğün müydü en son? Evet. ...yayında bir araya geldiğimiz galiba öyleydim. Depodaki e, sergi bundan e, iki sene kadar önce e, açılmıştı. Ve e, atık toplayıcılar e, üzerine. Video dokumentasyon muydu Alper? Buradan başlayalım istersen. E, artık işler sizin yaptığı dokumentasyondan ne kadar e, uzak ya da ne kadar e, yakın video ile? E, aslında... Yani belki de artık işlerin çıkma hani nedeni de bir anlamda aslında ateş ve düğünün hani oluşum nedenleri de aslında biraz ortak evet. çok daha baştan başlarsak 2001 yılında biz bu Ankara'da kağıt toplacılar ile karşılaştığımızda diyelim evet. biz aslında şöyle bir şey düşünüyorduk işte kağıt toplacıların hayatını belki de bir yandan merak eden bir hani ekiptik. Onların ne yaptıklarını, nasıl bir yaşam sürdüklerine dair. Hı hı. Ancak bizim o tarihte öğrendiğimiz şey doğrudan zorunlu Kürt göçü olmuştu. Hı. Köy yani Köylerin boşaltıldığı işte 90'ların işte o kasvetli karanlık hı hı. yıllarının aslında bir iziyle karşılaştık biz orada <gülüyor> bir anlamda da işte hep belki de kullandığımız bir metafor bir buzdağına çarpmış gibi hissettik kendimizi çünkü hani görünürde bir çevre sorununun e, çözümü aşamasında hani katkıda bulunanlar diye en yüzeysel tabirle e, e, kağıt toplayıcıların arkadaşların <gülüyor> e, aslında Türkiye'nin hani başka bir hani siyasi tarihinin ya da hani Türkiye'deki son 20-30 yılın belki de <gülüyor> doğrudan ve dolaylı kurbanları olduğunu fark ettiğimizde hı hı. biz bu süreci bu nedenle devam ettirmeye ihtiyacı hissettik. Evet. Ve... Bir şey geliyor aklıma. Bu sergi kapsamında bir forum da e, olmuştu. Orada bunun e, dökümleri de var. burada elimizde de, tuttuğumuz İstanbul'larda kitabında. iki sene önceki bir forum olduğunu düşünelim. Şimdi artık mevzunun birçok aslında e, tematize edilerek ayrıştırılmış konuyu nasıl üst üste barındırdığını iyi gösteren bir şey belge, bu forumun belgesi. Benim ilgimi çeken de burada iki sene önce daha öyle çok nasıl diyeyim ulusal ve ana akım medya çok da Suriyeli göçmenlerden bahsetmiyorken daha orada göç olgusuna bir de şimdi Suriyeli mültecilerin karıştığını birkaç kişi birkaç kişi birden söylemiş galiba. Sokakta video çekmenin bir de böyle galiba gerçeklikte yakından temas etmek ve biraz da önden gitmek genel genere göre önden gitmek gibi bir sonucu da e, oluyor galiba. Yani onun en e, hani açıkçası hani şöyle bir şey söylemek mümkün. Yani hani neden sokağa çıkarız? Hani çok pratik nedenlerle aslında. Hani mesela e, yani yürürüz sokak diye tabir ettiğim şey kamusal bir alandır sonuç olarak. E, hani onunla beraber ne sokakta işte toplumsal mücadelenin işte protestoların aslında olduğu bir alandır. Hı hı alanın getirdiği hani bir anlamda o güçle hani belki de o o, o hali biz bir anlamda işte sokağın dilini bir şekilde hani kaydederek anlatmaya, kaydetmeye ve bunu bir anlamda da başka formlarda ortaya çıkartmaya çalıştık. Hı hı. Ortaya çıkarttığımız formları çok açıkçası net bir şey söylemek zor. Hani bunun belgesel mi ya da bir hı hı, a, video edersin. Art gibi bir anlatım dilimi ya da bir görsel antropoloji çalışmasını ya da bir akademik çalışma ya da bir sosyal bilimin bir noktasında bir görsel kayıt mı olduğunu tarif etmek pek kolay değil. Çünkü aslında hem hepsi hem de hiçbir belki de. Çünkü o an yapılan kaydın belki de hani ondan sonrasına dair öngörülen pek bir şey olmamıştı çoğu zaman. Bizim 2001'den beri aslında takip ettiğimiz hı -hı. belki de hani dil bir anlamda buydu. Hı hı. Ve e, en genel tabile söylemek gerekirse aslında bir kültürün kaydı. hani Yani hani bu sanat hı hı. belki de ondan sonra geliyor. Yani, ya da belki onun daha dolayınlı formlarında geliyor. Ama bizim bir anlamda o 2001'den beri onun hani, sokağa dair ürettiğimiz kayıtların çoğunluğu aslında sokak kültürün, hı. sokak kültürün bir aşaması. Yani belki de bir yüzü. hani e, Toplayıcılar bunun bir yüzü. Hani, toplumsal mücadeledeki işte o toplaşma hallerimiz, video eylem bunun bir diğer yüzü. Hı hı. Aslında birçok yüzü var ve yani aslında bunların da kaydedilmesi ve kaydedilmesiyle de beraber bir anlamda yaygınlaştırılması hem bir bellek oluşturma çabası hem bir görsel bellek oluşturma çabası hem de o sokağın kültürünü kamusallaştırma çabası. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> sokak kültürünün getirdiği bir şey bir anlamda hani kişisel hani mülkiyeti de belki de karşısına alan bir şey. Yani. Dolayısıyla bunun bir anlamda yaygınlaşması bizim için belki de daha doğru, daha hani olması gereken bir yoldu. Evet. Hani o hat üzerinden gitti aslında. Öyle söyleyebilirim. Evet. de dahil olmuşluğunuz da vardı. Ee, dönem gezinin etrafında e, örgütlenmiş olan videoculara da dahitsiniz e, aslında siz ve bu e, dokumentasyon da aslında e, kamulaştırıldı e, en nihayetinde ve şimdi e, paylaşılıyor galiba ve bir e, inisiyatifiniz de olmuştu. E, her ne kadar her türlü katkıya açık olsa da almak istiyorum. Bakma, bak noktama, Ulus Bakir'in ölüm orucu notlarından ismini alan bir platform bu. O fikir nasıl ortaya çıktı? Özge istersen Hı -hı. senle devam edelim. Bakma, bakma tabii 2013'te gezdirenişiyle fikri fikriyat ortaya çıkan hı hı. A, kolektif bir girişim biz onun işte ufak bir parçasıyız hı hı. A, video kupa çünkü kalabalık oldukça kalabalık bir kolektifti ama hani a, biz 15 günlük a, işgali ka kayıt altına almak ve o işgalin de ötesine hani sokaklarda ne oluyor hem İstanbul'da hem de başka şehirlerde hı hı. onu e, başka insanlara da çağrı yaparak evet. e, görüntüleri topladık. E, dolayısıyla aslında belki yüzlerce kişinin görüntüsünün e, olduğu bir arşiv toplamış olduk. Hı hı. E, ve bize o zaman e, bu çağrıyı yaptığımızda pek çok işte e, belgeselciyi arkadaşımız ya da işte gazeteciler ve başka alanlardan pek çok insan araştırmacılar özellikle akademisyenler de arşivi görmek istediğini söylemişti ve biz onu nasıl bunu nasıl açarız bunun koşulları ne olur hem etik hem evet. hukuki olarak ve hem de politik tabii ki çünkü bunu asıl önemli olan bunu politik biçimde yapmaktı. Ee, tam kasıt ne? Politik biçimde derken mesela şey mi? Kopyleft e, gibi bir evet, evet. politikadan Hı -hı. bahsediyoruz değil mi? Evet. Ee, ve hani bunu tabii anonimleştirmek de bir yandan. Hani herkesin e, şey olması. Yani bir mülkiyetinin olmaması. Bunu paylaşıma açmak. Dolayısıyla adresin de aslında belli bir yer olmaması. Bunu düşündük, bunu hani başka kurumlarla paylaşmak, platformlarla paylaşmak ne kadar doğruydu, hard diski vermek, <gülüyor> uzun süre bunların tartışmasını yapıyorduk ve karşımıza o zaman bir medya arşivi çıktı. Bunu <gülüyor> önerenler oldu, Padma pad.ma. Ma. <gülüyor> Bu da Hindistan'da, Bombay'da yapılan bir aslında ilk etkili ve en uzun süren medya arşivlerinden bir tanesi. Ve sunduğu olanaklar şey çok çeşitli. İşte video video arşivi oluşturuyorsunuz ve onu hani belli kategoriler altında işte tagleyerek, tarihsel olarak ya da işte kelimeler girerek tarayabiliyorsunuz. Dolayısıyla araştırmacılar için çok hani uygun bir alan. Yazılım bunu ...fırsat veriyor. Evet. Ee, ve en önemlisi... ...online e, editing yapabiliyorsunuz... ...programda. Programın ismi... ...Pandora. <gülüyor> e, ve aslında... ...herkes Pandora'yı indirebilir... ...ve kullanabilir. Yani evet. kendi arşivinizi... ...oluşturabilirsiniz. E, bunu herkes yapabilir. E, fakat bizimki gibi bir arşivde... E, ...bizimki gibi diyorum... ...çünkü çok büyük ve saatlerce... ...görüntü var. Evet. E, ve işte e, iki... 3 terabaytlık bir görüntü e, havuzundan bahsediyorum. Hı hı. Bunun için elbette e, şey ödemeniz hı. gerekiyor. İşte domain. Evet üretim. evet. Hı hı. E, bizim için öyle bir sorun var. E, fakat e, tabi program buna izin verdiği için hı hı. E, biz bunun koşu, şey e, koşullarını e, yaratmaya çalıştık. Hani bunu nasıl kullanabiliriz? E, bir tür hani sadece haritalama programları da var. İşte çokça karşılaştığımız. Bunlar uygun değildi. Ee, en uygun yazılımın Pandora olduğunu karar verdik. Ee, ve programın yazılımcılarıyla bir araya geldik. İşte burada atölye yaptık. Ee, ve Haziran'da ilk defa online oldu aslında bakma. Ama şimdiye kadar e, elimizdeki arşivi yüklemekle uğraştık. Ve şu an... E, %80'i neredeyse Gezi arşivinin <gülüyor> yani Gezi ya da Video Occupy'in oluşturduğu arşiv yüklendi. <gülüyor> e, bundan sonrası için e, düşüncemiz Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin işte sosyal hareketlerin e, kaydının e, orada toplanması e, ve bunu herkes yapabilir. Herkes e, <gülüyor> sadece bakmaya girecek ve iyi olacak yani sign up olacak. <gülüyor> bir account açacak kendisine ve görüntü yükleyebilir ayrıca text girebilir evet textler çeviriler de var Hı -hı. var olan Bak. videolara tag girebilir kategori Hı -hı. girebilir alt yazı yapabilir dolayısıyla aslında çok <gülüyor> kamusal bir alan evet açık herkes katılıp bekliyor evet. Hı -hı. ...Soma ve Reyhan'lık kayıtları var. Tek evet. Birkaç tane olsa da ağırlık olarak Gezi şu anda ama... Hı hı. ...girişlerde oluyor. Yani aslında bakma genişleyecek gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Evet, bir şeyi sorayım. Aklıma takılanlardan mesela işte şey... ...Gezi'de sokağın belgeleri Uluslararası medyada çok dolaştı. Tabii ki buna yani... Kül yani kimseye yargılıyor değilim bir yandan ama böyle hani çok flash diyeceğim ya da böyle çok çarpıcı görüntüler en yani çok tık tık aldı aslında bakarsanız. Sizin dokumentasyonlarınızda sunduğunuz şekilde yani bize ulaştığı şekilde düşünüyorum tabii ki. Böyle bir hani güzellik ya da çarpıcılık kaydesi yok aslında. Bu sizin videoya bakışınız. Z galiba anlatıyor. Bunu biraz açabilir miyiz? Çünkü şöyle aslında siz de sokakta o sırada varsınız ve orada tek gördüğünüz şey birileri bizim için bakıyor ve sonunda bırakıyor. Aslında bunun avantajları ve dezavantajları şüphesiz vardır. Çok alanda tecrübesi olan birisiniz. Biraz üstüne konuşabilir miyiz? Yani şunu söylemek mümkün belki de. Öncelikli olarak hani sokakta iken hani yani sokakta kamerada bir hani kayıt yapma halindeyken hani tam olarak ne yaptığımızı hani böyle bir tekrar söylemek belki de hani çeken kişi her gün her anda tekrar kendisine soruyor ve onu tekrar bir cevabını arıyor. Ne yapıyorum diye. Aslında bir anlamda ne hani bu cevap arama hali <gülüyor> üzerinden yürüyen bir şey. Kendi adım şunu söyleyebilirim mesela. Bir zaman içerisinde aslında sokağa dair aradığımız şeyin bir kanıt. Hani o bizim ya da testimoni diye tabir de, denilen işte bir şahitlik, kanı, şahitlik aslında evet. bir yandan. Hani sokağın şahitliğini hı hı. üzerinden yürüyor ve hani sokağın şahitliğinin peşinden giden şey de hani o görsel estetik dilin aslında bir noktada kırıldığı bir alan. Çünkü hani şahit olmanın getirdiği hal aslında hani bir olayı tırnak içerisinde güzel göstermenin getirdiği halin belki de dışında kimi hı. zaman da karşısında duran bir alan. Çünkü Hani o güzelliğin getirdiği, iyi, şık, estetik olarak hani onun başka bir noktada götürdüğü şey daha çok izleyiciyi beğenme beğenmeme evet. algısına ve sarmalına sürükleyen bir şey. Ve bir süre sonra bu sarmalı takip ettiğinizde yani şuna dönüştürüyorsunuz aslında o şahitliğinizi. Hani e, hani güzel konular, güzel şeyler, Hı -hı. güzel haller hani gerçekten kendinizi aslında bir başka bir arayışa sokuyorsunuz. Ve bu Hı -hı. arayışta bir anlamda o şahitliği kıran bir dil hani. Evet. bu e, İstanbul'un artı videolarından mesela bir örnek vermek mümkün. E, bu Gilt dair yaptığımız videoda e, işte İngiliz Konsolosluğu'nun tam karşısındaki bir bina. Ya bakıyordum ve hani binaya baktığımda ...bina yıkılmak üzere daha doğrusu yıkılıyor... ...içindeki bina, binanın içindeki... işte artıklar boşaltılıyor ve... ...çok güzel bir doku görünüyor aslında orada... ...estetik olarak yani işte ne hani o kirli duvar... ...dokusu diye tabur edilen... Yani ...aslında pazarlanan bir şeydir bu... Hı hı, hı. ...sonra gayri ihtiyari bir şekilde... ...bunu kaydetmeye başladım... ...çünkü gerçekten güzel olduğunu düşünerek... ...kaydetmeye başladım... ...ve beş dakika sonra hani o binanın... Ee, ...bu işte on sene önce... ...tam tarihini hatırlamıyorum... ...ama işte bu İngiliz konsolosluğunda... ...yapılan bombalı saldırı sonucunda... ...yıkılan binanın... Hı. ...ve içinde hani... ...ölen işte Artıyor bir sürü yani. insanın... ...hani aslında o binanın artığı olduğunu... ...fark ettiğimde... ...işte ne güzelliği hani güzelliğinden bahsediyorum ben acaba diye... ...kendime sormaya başladım... ...ve ondan sonra o algı kırılması tekrar başlıyor... Hı hı. ...yani o tırnak içerisinde o estetik imajı değildi aslında... ...hani o tanıklığı doğru hemen tekrar kaymanız gerekiyor... ...çünkü artık... Hı hı. Orada estetik bir şey yok yani orada acı var ya da hani bir bellek var hani belki de yani unutulan unutturulan ya da hani belki de üzeri hani tertemiz bir şekilde kapatılması gereken bir şey hı hı. hani bunun hatırlaması üzerinden yürüdüğünüzde Gazze Meydanından bir elli metre ilerlediğinizde bu defa karşısında Cumaçtı çıkıyor. Ve cumartesanelerine dair de aslında başka bir şahitlik karşınıza çıkıyordu. Çünkü aslında o da devlet tarafından hani kaybedilen, kaybettirilen bir şekilde aslında izleri yok ettirilen Hı. insanların aslında peşinden koşan ailelerin aslında hikayelerini görüyorsunuz. Evet. Biraz daha ilerlediğinizde bir kağıt toplayıcı. Tek güvencesi yüzde altmış beş, yüzde yetmiş beş sakatlıktan dolayı aldığı işte belge si olan bir kağıt toplayıcının işte hayatta kalma savaşına tanıklık oluyorsunuz. İşte bunlar içerisinde hani o estetik dili kurmanız değil de aslında sadece onun tanıklığını dinlemeniz ve ardından yaygınlaştırmanız belki de olması gereken tek şey çıkıyor hı hı. ve o yüzden de üretilen şeyin tekrar belki de ifade etmek gerekirse kültüre dair bir şey olduğunu hı hı. çok en kabaca söylemek gerekirse öyle bir şey olduğunu. Söylemek mümkün. Hani bundan sonra hani şuna da şey diyemem ben. Hani e, hani burada başka bir estetik dil çıkar mı? Çıkar, çıkabilir. Ama onu belki de biz yapmayabiliriz. Evet. Başka bir onu tekrar ifade ederim. Ama o şahitlik kendince hep kalacaktır. Hani, yani işte o sanata dönüşen alan belki de hani o kültürün üretiminden bir sonraki Hı -hı. alan olarak ortaya çıkıyor belki de. Evet. Peki e, şimdi video eylem kolektifi e, olarak anıyoruz bir sizi e, artık işleri. Hmm. Türkiye'de bunun kalınması ne zaman oldu mesela Ankara'da başlamıştınız e, bu işe şimdi İstanbul'da da böyle kolektifler var mı sizin temasta olduğunuz nasıl Ben yani mesela hani baktım muhtemelen daha anonim kiminle içerik verdiğini kestirebilir misiniz bilmiyorum ama bu duyarlılık gelişmekte mi bu arada sizinle beraber çalışan ekipler var mı biraz onu da konuşalım Gizliden sonra aslında video eyleme ilişkin farkındalık <gülüyor> işte merak ya da katılma isteği arttığını düşünüyorum ben hı hı. daha önce aslında Alpe, Alper daha deneyimli benden onların Ankara'da kurdukları evet. ya da dahil oldukları kolektifler vardı fakat hani dediğim gibi geziden sonra pek çok gazetede hı hı. işte kitapta araştırmada bizimle görüşmek isteyenler üzerinden hani hı hı. kendi deneyimim üzerinden ben o farkındalığın, merakın, ilginin arttığını düşünüyorum. Ee, Ankara'da, e, en, Ankara'da evet, e, en çok kolektif, evet. yani hala şimdi de öyle. İşte Seyri Sokak var benim ilk aklıma gelen. En son mesela işte buradaki Belgesel Festivali'nde dokumenteristte bir atölye hı hı. vardır mesela. Yani bu belli periyotlarda aslında. E, evet, evet tekrar dile getirilen, daha doğrusu işaret edilen bir alan demek. Yani böyle bir şeye de, e, dokumentasyon da bir anda ihtiyaç var. Ya şey hı hı. sorayım peki, hani çok kolay ya artık hani cep telefonuyla e, bir dok dokumentasyon e, yapıyor olmak. Yani insanların mesela e, karşılaşması, o kirli duva duvardan haz duyup onu çekmesi ve sonuncu cumartesi annelerini görmemeleri de e, mümkün aslında. Bu e, noktada hani Büyüyen böyle, hani bu biraz klasik olacak ama bir şey de hmm, bulutlar üzerinde bir e, çöp yılında var e, bir yandan aslında. Oradan da direkt e, ayırmayı ayrıca e, önemli görüyorum kendi adıma. Video aktivizm denen şey en yani nihayetinde galiba e, bir prensipleri takip eden bir alan olduğunu söylemek lazım. E, Peki, bir şey yapmaktan... ee, Bu 2000 Tabi bu hayat dönüş operasyonu diye Hı. tabir edilen işte cezaevlerine yönelik o, o kanlı saldırı süresi içerisinde aslında bir anlamda Ankara'da kara video eylem kolektif mesela o nedenle ortaya çıkmıştı. Hı. Çünkü yani şu çok açıktı hani hiçbir şey öğrenemiyorsunuz yani o zaman işte gazetelere televizyonlara baktığınızda Hani olayın çok başka bir şey olduğunu öğreniyorsunuz ama evet. hani hani bizim gördüğümüz tanıklığımızın ya da sokaktaki yaşanan şeyin hiçbir şekilde medyaya taşınmadığını görüyorsunuz. Yani bir duvar var ve o duvarın hani diye tabi ettiğim şey apıcık tabirle sansür falan aslında. Hı -hı. Ve hani o duvarı aşamamanın getirdiği ve o yalnızlık aslında hani kendi kendinize Hı -hı. konuşma halinin getirdiği bir şey aslında. O onu kırmak adına yapılan bir şey aslında Hı -hı. mesela Karaber video eylem kolektifi bir anlamda o 2000 yılında öyle ortaya çıkmıştı evet. Ankara'da. O zaman içerisinde sokağın takibi üzerinden yürüdüğünde ki hani o zaman bir sosyal medyadan bahsettiğimiz pek mümkün değildi. Hani hı hı. En fazla hı hı. internet siteleri vardı mesela. Ha, şimdi öyle bir inme de vardı. Bir yani şu anda mesela. hani çektiğiniz cep telefonu çektiğiniz görüntüyü hani anında hani yani stream'de ederek hı hı. yayınlayarak yani şu anda çok daha ileride bir aşamada hani tam da aslında biraz o yüzden sormuştum. Yani şey, yurttaş gazeteciliği kavramı 2-3 senedir böyle can havliyle konuştuğumuz bir konu. Burada kesişiyor galiba değil mi? Video bir, bir ile yeni bir pratik kazanmış denilebilir mi aslında şeyle? Yoksa bir açılım oldu mu mesela sizin zihninizde? Yani şu ee, en azından şunu söylemek çok rahat artık ee, hani yurttaş gazeteci dediğimizde aslında hı. hani artık anlaşılır hani yani ne, ne dediğimiz yani, aslında az çok hani ya da video eylem dendiğinde işte hı. çok artık hani karşıda insanların kafasında belli bir tabir ortaya çıkıyor çünkü aslında herkesin hani gerektiğinde hani bir video eylemci olduğu ya da hani sokaktaki bir herhangi bir şeyi kaydedebildiği ve bunu bir bir şahitliğe dönüştürebildiği evet. bir platformdayız. Sadece bunun belki de getirdiği e, bir muğlaklık var. Hani biraz da spekülatif bir alan. Bunu da söylemek gerekiyor. Tabii. Çünkü bir anlamdan hani işte işin sadece kaydedilme aşaması değil. İşin belki de o görüntünün yaygınlaştığı alanları da takip etmek gerekiyor. Hı. O çünkü biraz daha hani e, kolay bir alan değil. Çünkü sonuç olarak bir okyanusa atıyorsunuz o görüntüyü. Hı. Hı. ...okyanus da aslında bir şeylere dönüşüyor... ...ve hani bir alan... hani nereye hani <gülüyor> yeniden... dönüşmüyor bilmiyorum... ...pek de kalıyor öyle... ...ya da öyle kalıyor hani aslında evet. altıl haliyle kalıyor... ...aslında ee... kaybolanlar da oluyor... ...mesela live streamlerin çoğu Hı -hı. kayboluyor... ...ayet... Evet. Bu... ...ki live stream de mesela... E, ...önemli... E, ...biz gezideyken işte... ...o gün çekiyorduk işte hemen... ...ofise geliniyor... Hızlı montaj yapılıyor, işte online yapıyorsunuz ama hani live stream var bir de. Hı hı. Aslında video elemin başka formları da oluştu. Hı. Hı, hı. Evet, şöyle, doğru. Evet, yine de bir <gülüyor> Ayşe üzerine tekrar düşünmek gerekiyor. <gülüyor> evet, kesinlikle. O hani kendi hafızamızı yaratmak, kendi toplumsal hafızamızı. Hı -hı. ...kendimiz tutuyoruz demek için önemli. Hı -hı. Yoksa arşiv hani iktidarın en güçlü aygıtlarından evet. birisi. Evet, alternatif arşivler diyelim. Ya da gerilli arşivler her neyse. Hı -hı. Ee, şimdi son olarak İstanbul'un artı asla sürenin de sonuna geldik ama... E, ...basıldı birkaç... ...Kasım yazıyor hatta Kasım 2014... ...siz de e, haliyle iç, içinde olarak editörlüğünü yaptınız. E, pek çok şey var... E, Forum kaydının yanı sıra e, ufak notlar da var makale demeyeyim ama konuya ve farklı yerlerden temasıyla nereden bulunabiliyor İstanbul'un e, artığı merak, merak edenler için de kısaca aslında belki e, içeriğini e, bilmem söylemek makul mü? Ali Saltan var bu e, sizinle beraber Hı -hı. E, çalışan ve video e, üreten sergide de Hı -hı. fotoğraf. Hı -hı. Evet, Okta İnce, hı hı. en başından beri zaten çöp toplayıcıdan, artık toplayıcıların dokumentasyonu ve aslında gönüllü için çok çalışmış bir isim. Onunla da bir araya gelmiştik. Yanı sıra İrfan Ak'tan, Ezgi Koman, Yaşar Çabuklu ve Pelin Tan'ın makayeleri bulunmakta. Ve Ulus Baker'in Duygular sosyolojisi. yanı sıra David Harbi. Bütün bunları, özellikle David Tarbi ve Ulus Baker. Ulus Baker referans... ...sınızdı zaten en başından beri... ...David abi de galiba... ...en çok adını andığımız şey oldu... ...fiyozof mu diyeyim, coğrafyacı mı diyeyim ya da... ...onsuz olmazdı herhalde... <gülüyor> ...diye... Ya ben... ...bu kent tartışması meselesi yüzünden aslında... ...David Harvey'den rica ettik... Hı hı. ...kendisi de zaten biliyordu... ...projeden hı hı. haberdardı... ...dolayısıyla... ...hani böyle bir katkıda sundu sağ olsun... ...evet... Ya belki son bir şey söyleyebilir ee, çünkü yani İstanbul'un artı diye tabir ettiğimiz şeyin hani doğrudan bir e, çevre sorununu aslında denk düşmediğini, hı hı. bunun hani belki de binlerce arayüzünün olduğunu ve binlerce arayüzün içerisinde çocuk emeği evet gençsel dönüşüm işte zorunlu göç gibi aslında bir güvencesizlik. Çok kanal güvencesizlik gibi birçok kanal üzerinden aslında bir hani şehirde yaşanılılığın ya da şehirde yaşanamaz olmanın getirdiği aslında bir hani dili sadece bir ifade etme çabasını yani öyle söyleyebiliriz ötep <gülüyor> evet, denir bu işte şey dedim, sempozyumun kaydı kitabı olacak diye iyi olmuş elinize <gülüyor> sağlık <gülüyor> temelli de gerçekleşmiş oldu depoda bulunuyor Tütün deposunda hı hı. ve en son konuştuğumuzda otonom evet. yayıncılığın bürosunda olduğunda da söylemiştik. Evet, Ankara'da da Sorfa Sor gazetesinin ofisinde. Gündem Çocuk Gündem Çocuk, Çocuk Derneği'nin ofisinde de Ankara'da edinebilir. Hani yakında da online halinde en azından paylaşmaya çalışacağız. Peki, çok teşekkür ederim <gülüyor> geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Artık işlerden Özgeçelik Aslan ve Perşen konumuz du canleyinde İstanbul'un artı yeni vesilesiyle